Evet arkadaşlar, bu haftanın ikinci konusu aslında çok sıcak konu. Önce Pençe Kartal arkasından da Pençe Kaplan Harekatı. Hatta biz Pençe Kartal'a yetişemedik biliyorsun. Tam o sırada evet. hafta sonuna denk geldi. Biz tam programdaydık. Evet. Haberti programdaydık hatırlarsan. Evet. Tam onu konuşalım derken Pençe Kaplan Harekatı başladı. Arkasından Libya'da işte yaşananlar arka arkasına, hatta bugün çok ilginçtir, Fransızlar bir, e, bir açıklama yaptılar. E, Türk kargo gemisini durdurmaya çalıştığımızda Türk gemileri bize üç defa radar kitlemesi yaptılar. Geri çekilmekte, geri çekilmekte onda kaldı dediler. Hatta çok ilginçtir, bir NATO ülkesi, diğer bir NATO ülkesine bunu nasıl yapar dediler. Ben de çok bildim o lapa. Ya yıllardır sizin yaptığınızı, hani bir binat olgusu, ülkesi, binat ülkesine değil, hani bir insan, bir... hayır şey derim yapmıyor. ben, bir insan, bir insana bu kadar ne yapabilir? Sorusu aklıma geldi. Evet. Evet, yani evet, evet. yok efendim, e, ne derler? Ermeni soykırımını kabul et. Ermeni soykırımı inkar etmeyi yasakla. E, evet. Arkasından PKK'yı destekle. Ondan sonra evet. e, Libya <gülüyor> konusunda tam Türkiye'nin karşısında yer al. Hafter gibi yasa dışı bir e, adamı e, silahlandır. Oradan kaçak petrol. Afrika'da işte bir sürü iş yap. ya evet. şöyle bir hani inan çok yüksek, e, tek başıma çok yüksek bir kalka attım. Dedim duyandırırsa herhalde deli filan diyeceklerim. Çünkü çok güldüm. Evet. Bir NATO ülkesi bir NATO ülkesine ne yaparmış hikayesiyle. Tabii. Başladık. E, evet. Şimdi tabii iki tane önemli operasyon icra edildi. Pençe Kartal Operasyonu hatırlarsam o akşam televizyon programındayken şey demiştim. Yani bu tek başına bir harekat olmaz. Yani hava harekatı bu kadar yüksek boyut yapılıyorsa, onun persen muhakkak kara harekatı gelir demek istiyorum evet. evet, Kara harekatı başladı. Pençe kaplan harekatı başladı. Ee, çok uzun zamandan beri, iki buçuk seneden beri süren bir harekattı. Ama ne ee, kadar e ilgisi mi isimler? Birisi pençe kartal havadan, pençe kaplan karadan. Yani, kardın, çok iyi bir, iyi bir iyi bir iyi bir senkronizele. Çok iyi bir, evet, bir ya, şey. Ya anlamadım. şöyle söyleyeyim. E yani artık. Siyasette, devlette şuna karar vermiştım da bu sene PKK'yı Türkiye'nin gündeminden düşürmeyi düşünüyorlar. Yani her şeyle, yani Kuzey Irak dahil olmak üzere, Suriye dahil olmak üzere birçok alanda PKK'nın artık Türkiye'de bir eylem yapmayı bırak, bir bayrak göstereceği bir yer bırakmama konusunda çok ısrarlılar ve bu konuda da bütün gücü kullanmakla ilgili bir kararlılık var. Onu söyleyebilirim. Evet. Ee, ve bununla ilgili birçok hazırlık da yapılmış durumda. Yani hem dojistik anlamda, hem yınaklanma anlamında, hem askeri personel eğitilmesi anlamında çok ciddi bir durum var. Ee, bir taraftan da Libya harekatı sürüyor. Libya'da e, üslerin kurulması durum var ve e, muhtemelen yakın dönemde de o üslerin kurulduğunu yine bu yazın itibariyle hep beraber görecekmişiz gibi e, bir izlenim evet. var. Ee, onlarca iş sürdürülüyor. Yani... PKK'yı i̇şte konuşuyoruz, işte Fransa'yı konuşuyoruz, Yunanistan'ı konuşuyoruz ve diğerleri konuşuyoruz. Ben bunları konuşurken bir şeyi hatırlatmakta yarar görüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne silah sıkan veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına eylem koyanlar konusunda neden bu kadar seçici davranıyoruz sorusuyla başlayalım mı? Yani Mesela örnek verelim, PKK konusunu konuşuyoruz. PKK konusu konuşulduğunda hemen Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilgili sert sözler duyuyoruz. Hep böyle bir sert sözler duyuyoruz. Ama mesela Yunanistan 12 adaları işgal eder. Mesela hükümete en fazla yüklenen konulardan bir tanesi de budur biliyorsun. Ne denir? Ya kardeşim nasıl olur? 12 adalar silahlandırılıyor işte orada e, şeysiz adalar ne derler sahipsiz olarak e, bilinen adalar hani kimseye ait olmadığı söylenen e, Lozan'da da tam anlamıyla yetleşmemiş konular konusunda neden bu kadar ihmarkersin gibi bir da bulunur. Ama e, nedense bunun arkasından Yunanistan'a bir tepi göstermeyi düşünmez ve Yunanistan'a gider e, güzel e, eğlenir, gezer, dolaşır, gelir. Neden e, bazı konularda e, bu kadar seçici davranıyoruz veya görmezden geliyoruz? Senin bu konuda bir bilgin var mı? Yani olamıyor başka de, o, şeyim çözümlemem şöyle e, kolay bir siyaset tarzı var. E, biri bir şey yaparsa tersini söylemek siyaset zannedildiği için. Hı. O ne yapıyorsa karşı taraftaki alanla ilgili boşluk e, bulma. Eskiden mesela işte konu kaymasın ama sadece örnek olsun diye söylüyorum. İşte Ayasofya açılsın mı açılmasın mı? Açılmasın. Birisi açılsın dediği zaman açılmasın diye mücadele ederlerdi. Şimdi hmm. açacaksan aç ya falan filana geldi yani. Anlatabiliyor musun? Şimdi burada da böyle e, bu dış meselelerde e, işte yanılmıyor, yanılıyor muyum? E, e, Libya ya tezkere konusunda hangi partiler e, red oyu vermişlerdi? Benim bildiğim kadarıyla HDP retoyu vardı zaten. HDP, İP ve CHP değil mi? İ, İP bilmiyorum. E, işçi, yani şey işçi Partisi'ne geldi. İP Parti konusunda bilmiyorum ama bakarım şimdi. Evet. E, sen bu arada e, konuşurken e, bakarım evet, yani. Evet. E, yani dolayısıyla birisi bir şey yapıyorken e, bunun tersini söylemeyi siyaset zanneden e, dış e, konuları ulusal bir mesele olarak görmekten uzaklaşmış. Aciz bir siyaset üretilmeye çalışılıyor. Bugün mesela gelinen, alınan başarılarda da, elde edilen başarılarda sessiz sedasız kenarda seyrediyorlar. Onun yerine ne üretmen gerekiyor? Yani daha doğrusu e, siyasette önceliği kaydetmemek, tabanını konsol etmek için ne yapman gerekiyor? Nefret dilini keskinleştirmen gerekiyor ki, değil mi? Sana, o insanlara her gün bir, bir yalan, bir şey uydurman lazım. Çünkü insanlar zehire alıştılar artık. Yani bu bağımlılık haline geldi. Bu zehri üretmen gerekiyor. Hakikatten uzaklaştırman gerekiyor. Kendi dünyana çekme. Siyasette demek başka türlü olmaz ki. Algı, bir algı dünyayı yaratacaksın. Ve algı dünyanın içine insanları toplayacaksın. Oradan da uzaklaşmamaları sağlayacaksın. Bir illüzyon yaratacaksın. O yüzden de dünyayı o gözle okuyacaklar. Yani hatırlar mısın Libya harekatı başladığı zaman ya da Barış Pınarı, Fırat Kalkanı başladığı zaman bu konuların ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin oralarda olması gerektiğini, güvenliğinin oralardan başladığını söylerken ne çok o sosyal medyada veya sağda solda hakaret edildi, ne çok e, efendim dalga geçildi diye hafif tabiriyle söyleyeyim. Neler söylendi hatırlıyorsun değil mi o günlerden? Tabii tabii. Ya? Tabii, tabii. Yani işte Suriye'de ne işimiz vardı. Şimdi bak oranın güvenliğini bir şekilde ele, ele alıyorsun bu operasyonlarla. Şimdi Kuzey Irak'ta bölgesinde etkinlik sağlıyorsun. E, demek ki Türkiye'nin güvenliği gerçekten oradan başlıyormuş. Şimdi evet sorduğun ya sorduğun sorunun cevabını vereyim istersen. Ee, evet. Libya teskiresi konusunda AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi ve bazı bağımsız milletvekilleri kabul veriyor. 325 oyla geçiyor. CHP, İ Parti, VDB grupları, Parlamentoyu Temsilen Partiden TİP ve Demokrat Parti reto'yu kullandı şeklinde. BBC'nin bir şeyi BBC News'in şey e, şey haberi var. Ondan bulduk evet, şu evet. anda doğrudan onu. yani bak şimdi yani siyaseti böyle bir şey zannediyorlar. Yani bu, bu teskere deminden sorduğun sorunun Belgesidir yani siyasi olarak. Sen hani dedin ya bir soru sordun. Ona verdiğim cevabım belgesidir. Olaya böyle yaklaşılıyor. Ama bak bugün Türkiye o bölgede ne ne anlattın sen bize? Üst üstler kurmak üzere, güvenliği açısından hem bölgenin hem de kendi güvenliği hem de e, Akdenizdeki enerji e, varlığı açısından değil mi? Şimdi bunun bunun yerine en kolayını e, o ne söylüyorsa tam tersini söylemek siyaset. Bu kadar. Yani benim cevabım buna bu olabilir. Yani zaten sıkıntımız da bu. Herkes kendisinin ötesini eleştiriyor. İşte mesela bir PKK konusu açıldığında çözüm süresinde, çözüm süreciyle ilgili herkesin kullandığı şey şu. Ama siz işte o dönemde megri megri diyordunuz diyor. Mesela Hı -hı. şimdi... <gülüyor> e, ha? Şimdi onlar diyor. Ya... <gülüyor> arkadaş tamam sen şimdi megli megli diyorsun diye söylediğim evet. adamlarla şimdi megli megli diyen sensin. Evet. İşte, evet. E, yani ondan sonra bir tarafa bakıyorsun öbür taraftaki bir olaya bakıyorsun. Mesela Yunanistan'la ilgili bir olaya bakıyorsun. Aynı şeyi yaşıyorsun. işte Tabii. yani karşıtlık üzerine kurulduğu için gerçeğin hiçbir evet. anlamı yok. Yani ya arkadaş ya bir <gülüyor> bugün çok ilginçtir. Bir mail at, şey attı daha doğrusu bir tweet atmıştır. Tweetin altına böyle yazılanlara bak. Ya ya e, Kimidin altındaki bir adam var. Yani anlamadım. Milliyetçi mi? Yani demokrat mı? İşte hani liberal mi? Sosyalist mi? Hani HDP'li mi? Hani ne olduğunu anlamadım. Yani şey olarak anlamadım. Arkadaş her şeyi paylaşmış. Ama her şeyi paylaşmış. Yani bir, bir başka bir gazeteyi paylaşmış. Onu paylaşmış. Onu paylaşmış. Ama göreceksin. Yani bir insanın hani... Bir insanın kafa tweet'ine baktım yani yani bir şey yazmış. Ya, bu adam profili ne olur diye merak ettim. Yaz, yazdığı anlattı hmm. Türkiye'deki mevzu da buraya doğru gidiyor. Yani ya arkadaş kızdığın konu, adamlara suçladığın konuyu sen yapıyorsun. Seni suçladığın konuyu o yapıyorsa hmm. buradan nereye gidecek? Yani buradan doğruya ulaşacak yer neydi işte? O yüzden söyleyeyim. Yunus hatırlatması, hatırlatmam gereken konu oydu. Hmm. Diyorsun ki ben vatanseverim, ulusalcıyım diyorsun. Kendinize öyle bir kimlik Hı. diyorsun. Evet. Ve diyorsun ki senin yaptıklarını ben doğru bulmuyorum diyorsun. Doğru bulmadığın ne? İşte Ergenekon zamanında diğerler zamanında yapılanları doğru bulmuyorsun. Niye? Diyorsun ki arkadaş burada yaşananların hiçbiri bu ülke için çıkarına değildi. Altına imza. Doğru mu? Devam. Evet. Ya arkadaş Yunanistan 15 Temmuz'dan kaçanları e, evet. e, şehit edenleri al, alıyor. DHKPC ve PKK'yı barındırıyor. Türkiye adamları buradan sevk ediliyor, sevk ediyor. Adaları işgal ediyor, silahlandırıyor. Yani seni normalde bir ulusalcı olarak, değil mi? Bir vatansever Tabii. olarak ne yapman Tepkini gerekiyor? hemen göstermen lazım, tabi. Yok. Tepkini göstermen lazım. Yok, ama, ama rica ederim şimdi. E, çünkü Yunanistanla arası kötü çünkü. O zaman Yunanistan tarafını tutsan diyorsun. E, o zaman Yunanistan benim, tarafını tutacaksın. Ama mesela Yunanistan, şimdi... mesela Yunanistanla şeyin arası iyi olsaydı, AK Parti'nin arası iyi olsa Yunanistan'a muhtemelen gidilmezdi. Bak ben sana söyleyeyim. Ya abi, evet. tamam anladım. Ee, birisinden, Yandaş, birisinden şey, şey hayır denedim. birisinden hoşlanmıyorsunuz. Anladık. Tamam. Eyvallah. <gülüyor> tamam. Sevmeyin. Anladık. Yani kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Onu da anladık. Ya ama bir vatan sevgisinin üzerine birisini nasıl koyarsınız ya? Hani yani nefretinizin boyutu bu kadar mı olabilir ya? Yani buraya kadar ne zaman geçtiniz be kardeşim? Kendinizi evet, şimdi... doğru, kendinizi koyduğunuz ve konumlandırdığınız yer bu olmamalı. Yani oraya Türk bayrağı Atatürk'ü koyup bu yapılanları nasıl e, kabul ediyorsunuz? Bu herkes için geçerli. Kendisini milliyetçi muhafazakar gören insan için aynı şeyi söylüyorum. Ya hiçbir şey bu ülkenin değerlerinden, bu ülkenin vatanseverliğinden, bu ülkenin vatandaşlığından daha önemli olmamalı ya. Hani nefretinizin de, sevginizin de bir boyutu olmalı ya. Yani ya şu şey elde değil yani. Yunanistan konusunda hatırlarsın, Çipras e, işte kravat takmıyor, e, başbakan olduğu işte sos, sol e, şey, ha, evet, evet. E, yerlere göklere konulamıyor falan filan. İşte Erdoğan'la karşı karşıya yiyecek ama Erdoğan'la karşı karşıya geldiğinde son derece neşeli, böyle e, çok e, diyalog e, kuran bir fotoğraf yansıdı. Hatta Erdoğan yanılmıyorsam kravat falan hediye etti. Erdoğan o günden beri Türkiye'deki muarif şey, pardon özür dilerim. Çipras o günden beri muhalif, Türkiye'deki muariflerin gözünden düştü. Neredeyse adama yandaş diyecekler. Diyalog kurdu diye belki demişler belki demişlerdir ya. <gülüyor> Şimdi sende değil ya. Yunanistan'la Yunanistan'la eğer şu anda durum iyi olsaydı ne yapacaklardı? Muhtemelen yandaş Yunanistan falan filan derdi. Mesela Mitsosakis'e Yandaş mı falan filan diyeceklerdi yani. Ya kafa böyle. Bak şimdi bu bakış işte benim son yıllardaki yani 15 Temmuz'dan beri tutumumu sertleştiren, daha önce belirgin ortaya çıkan davranışımı sertleştiren bir tutum oldu. Yani ben baktım ki Türkiye'de benim de tanıdığım insanlar güya bizimle de beraber işte efendim işte senin yanındaydık falan diyen, muhalif diyen, muhalif e, kimlikli insanlar, işte CHP'liler falan diyen, baktım ki e, siyasette başarının yolunu ya da e, bir yerlere varmanın yolunu, e, tamam Erdoğan'la mücadeleceksiniz edeceksiniz ya da iktidarla mücadeleceksiniz edeceksiniz ama düşmanı, düşmanının düşmanı dostumdur ilkesini benimsemişler. Baktım ki sırf bu Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek a FETÖ'cülerle yan yana gelmişti. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek a PKK'nın siyasi kolu HDP'yle yan yana gelmişti. Ben o günden beri ne diyorum? Düşmanımın düşma, düşmanımın dostu düşmanımdır. Yani sen düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek benim ülkemin düşmanının düşmanıyla dostluk yaparsan sen benim düşmanımsın. Bana bak. Bu çok açık. Şey gibi oldu yemin ediyorum. Tekerleme. Hayır, hayır ben bir sesim. söyleme söyleme. Düş, yok. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek PKK ve FETÖ'cülerle yan yana geliyorsan yani düşmanımızla dostluk yapıyorsan düşmanımsın kardeşim. İstersen benim yakınımda da ol fark etmez. Bu ülkenin düşmanıyla dostluk yapan herkes sırf siyasi çıkar uğruna ne amaçlı olursa olsun fark etmez. Bu ülkenin insanın ve benim düşmanımdır. Ben onun düşmanımdır zaten. O yüzden mücadelemiz de hakikatle yüzlerine bu gerçeği haykırarak e, olacaktır. Bütün bahsettiğin bağlamda da Yunanistan'la e, ilişkiler, yurt dışı ilişkiler tamamen bu, bu bakışla yürüyor. Yani diyor ki ben hiçbir şey üretmeyeyim, sabah kalksın, muhalif olmanın keyfini süreyim. Altımda çakar arabalar, milletvekili maaşı, dokunmazlık, havam civam yerinde olsun, istediğim yerde yiy yiyip içeyim falan filan. Hiçbir riske girmeyeyim. Hiç. Hiçbir. Hayatımın hiçbir riske girmeyeyim. Yazlıksa yazdık, kışlıksa kışlık, fark etmez. Ondan sonra mu muhalif olmanın da keyfini süreyim. Her gittiğin yerde şak, şak şak şak. Ya çok güzel. Ya Mete Allah aşkına. Böyle bir hayatı kim tercih etmez ya? Bundan daha lüks hayat var mı? Bir. Muhalif sayılıyorsun. Muhalif diye alkışlanıyorsun. Vekilsin, paranı, pulunu her alıyorsun bana. Ya kardeşim. Şöyle bir tiyatroyu ben oynayamadım hayatım boyunca. Oysa çok kolaydı be kardeşim. Tek yapacağımız devlete terörist diyecektik ya. Devlete terörist diyecektik. Bunlar diktatör, bunlar mafya falan diyecektik. Vekil olacaktık falan filan ya. Ve muhalif olmanın keyfini yaşayacaktık şu ülkede. Bak geldik elli yaşımıza. Hala küfür yiyoruz, hala insanlardan hakaret işitiyoruz abi. Memlekete sahip çıkacağız diye. Ama Allah'a şükürler olsun hocam. Bak Allah'a şükürler olsun. Bunları sadece bir şey olarak söylüyorum, asla şikayet falan değil, şerefle söylüyorum. Allah hakikaten bize ayırmasın. Allah bu milletten hele hele bu bunu, bunu insanlar pek pek anlamıyorlar. Belki yüzeysel de bulabilirler ama 15 Temmuz'u gerçekten o mücadeleyi vermiş insanları var ya. Yani o, o kanter içindeki insanları görüp o mücadelesini gördükten sonra var ya, diyorsun ki ya bunu budur ya, bu memleketin sahibi budur. Bu adamların istediği olmalı arkadaş. İşte ben o yüzden Ayasofya'da... Bu Ayasofya'yı daha önce de çok açalım, açmayalım, açalım kavgası olmuş. Ama şunu anladım ki Ayasofya ancak kendine layık olana kapısını açacak. Bak Ayasofya ancak kendine layık... Yani kendini koruyabilecek. Yani onu ona sahip çıkabilecek, onu koruyabilecek bir e, nesil geldiği zaman açılacakmış. O nesilde 15 Temmuz nesliymiş hocam. Bak ben Eyvallah. bunu düşündüm, düşündüm, düşündüm bir yere vardırmam gerekiyordu. Yani kafamda oturtmam yok. Öyle ki bundan 10 yıl önce niye açmadınız? O nesil o nesil değildi arkadaş. O olgunluk o olgunluk değildi belki de. Ama şu nesil var ya 15 Temmuz'da, 15 yaşından 75-80 yaşına kadar amcalarımız, teyzelerimize kadar. işte o nesil var ya hocam, o nesil Ayasofya'yı artık ibadete açacak ve onu koruyacak bir nesildir ki, Ayasofya kapılarını ona açacak inşallah. Yani o yüzden ben bu manevi anlamda değerlendiriyorum. Siyaseten falan filan okumuyorum. O yüzden de abi e, kim ne derse desin onlar böyle desin. Şunu yapacağız Meteciğim. Biz bu program başladık? Bu ahlaksız sesleri daha çok yerine daha namuslu sesler duyulsun. Hakikat insanlarla paylaşılsın. İnsanlar cesaret bulsun. Biz onlardan güç alalım. Onlar bizden cesaret bulsun. Ya da tam tersi. Ama birbirimize destekleşelim. Yoksa çok kolaydı ya. Elin vakıflarından, elin yurt dışındaki e, internet sitelerinden, yabancı sitelerinden. Bak bir sürü insana sahip çıkıyorlar. Hemen tak tak tak tak işler buluyorlar ya. Değil mi? Alman, İngiliz, Amerikan medyası geziyor yani Türkiye'de. Her yerde. Müthi, müthiş paralar dağıtıyorlar. Aa, bak süper para dağıtıyorlar. Bunu belki bir gün başka bir yerde şey yaparız konuşuruz. Müthiş paralar dağıtıyorlar. Ama hocam biz bunun yerine ne yapıyoruz burada? İşte gariban ya diyoruz ki kardeşim memleketine sahip çık ve çıkıyorsun ve onu koru. Bak sadece bir yere gidip oraya zapt etmek değil, onu korumak. Hep ne diyoruz? Duvarı tahkim et, içi birlik haline getir, duvarı tahkim et, iyi bir sistem kur. O zaman bu ülke yıkılmaz. Bütün derdimiz şu: bize biz hasbel kadar bu ülkeyi bu noktaya kadar getirenlerden bir yere kadar aldık. Bir sürü hatalar, eksikler, kötüler, iyiler falan vardı. Allah razı yavruyorum. olsun diyoruz. Ya, bu müddet tabii. Şimdi biz bundan sonraki kuşakları, bu 15-20'ler var ya bu genç arkadaşlarımız onlara faydalı olacağız. Onlara paradigmaları anlatacağız. Hakikati anlatacağız ve bu ülkene sahip çıkacaklarını nasıl cesur olmaları eğitim alacağız. Varsın gerisini istediğini söylesin Meteciğim. Eyvallah. Ee, çok teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ederim. Nedim Ener e, bu sefer çok fazla mermi atmadığın için. Allah razı olsun. Dolu, <gülüyor> dolu tuttun. Kendine iyi bak. <gülüyor> Sağlıcakla kal. Pazar tamam. günü inşallah. Sağ olun kardeşim. Herkese, herkese, evet, herkese görüşmek üzere. Ee, Sütüde e... ne zaman yapıyoruz? Sütüde ne zaman yapacağız? Ee, sen ne zaman müsait olup yapacağız inşallah. Işte. Haftaya öyle başlarız artık. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hadi. Kendinize iyi bakın. Sağ, Sağ olun. Teşekkürler.